1465 numaralı konu, Hazreti Peygamber'in fakir sahabilerinin meclislerinde oturmaları, evet, Ebu Said el-Hudri şöyle anlatıyor, ben muhacirlerden bir grupla birlikte otururdum, onların bir kısmı, neredeyse çıplak olduğundan adeta diğerlerinin elbiseleriyle örtünüyordu, bir araya geldiğimizde içimizden biri Kur'an okur geri kalanlarımız da onu dinlerdik, bir gün Hz. Peygamber yanımıza gelerek, ümmetimden böyle fakir kimselerle arkadaşlığımı sürdürmeyi emreden Allah'a hamdurdu dolsun buyurdular. Bunun üzerine halka bozuldu ve yüzler Hazreti Peygamber'e doğru döndü. Arkadaşlarım arasında yalnız beni tanıyan Hazreti Peygamber, ey muhacir fakirleri, sizi kıyamet günündeki bir nur ile müjdeliyorum. O gün siz cennete zenginlerden yarım gün daha önce gireceksiniz ki bu yarım gün 500 sene etmektedir buyurdular.